Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Habibullah'ın nuru. Hiçbir şey yaratmadan alemde Hak Teala Habib'inin nurunu halke ilede evvela. Ve hadisi kutside verdi ki şöyle haber. Hiçbir şey yaratmazdım olmasaydın sen eğer. Nitekim yer ve gökler canlı cansız mahlukat hep onun hürmetine var oldu bu kainat. Yine Adem Nebi'nin kalıbına ruh ve can vermek murad edince Allahü Azimuşşan ruh karanlık bedeni o an hiç sevmemişti. Bu yüzden o bedene girmek istememişti. O zaman buyurdu ki ile Cenab-ı Hak, Habibimin nurunu makamından alarak, iki kaş arasına koy onu emaneten, ki ruh ona bakarak bedene girsin hemen. Yani nasıl avcılar, bir kuş avlamak için, o kuşu cezbedecek, Yemkorlar ona ilkin yani tuzak kurarlar o kuşa daha önce gelir girer tuzağa o kuş yemi görünce Ruh da Habibullah'ın nuruna olup hayran girdi zevk ve şevkle gözünün pınarından Canlandı Adem Nebi ruh bedene girince arşa alaya baktı Gözleriyle ilk önce La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah yazısını görünce merak etti o nayah ve sordu ki Muhammed kimdir ki ya ilahi ismin ile yan yana yazmışsın onu dahi buyurdu evladından biridir ki ya Adem bir kimse yaratmadım ondan daha mükerrem. Ona her kim uyarsa kullarımdan eğer ki, Cennetime sokarım o kulu elbette ki. Ve Hazreti Adem'in zürriyeti bu kere, Belinden dışarıya çıktılar zerre zerre. Ve o çıkan ruhlara hitap edip Rabbimiz buyurdu ki, ben sizin değil miyim Rabbiniz? Şöyle hitap etti ki ruhlara sonra Allah, Benim peygamberimdir Muhammed bin Abdullah. Onu ahir zamanda dünyaya gönderirim. Mahluklarım için de en çok onu severim. Ey ruhlar! Şimdi bana söz verin ki hepiniz, Ona iman eyleyip, ''Yardım eder misiniz?'' Hepsi söz verdiler ki, ''Kabul ettik ilahi.'' Buyurdu, ''Öyleyse secde edin siz dahi.'' O anda bütün ruhlar secdeye kapandılar. Lakin secde etmedi kafir ve münafıklar. Secde, Adem Nebi'ye doğru yapılıyordu. Habibullah'ın nuru alnında parlıyordu. İslam alimlerimiz buyurdu ki bu bapta bu secde o nur için yapıldı o gün hatta. Lakin ibadet için olmayıp iş bu secde bir tazim ve hürmeti gösterirdi sadece.